Nasıl geçti habersiz o güzelim haftalar? CHP ile AKP birbirlerini keşfedildiler. Naçiz varlıklarında inci mercan bulmak için derin kuyular kazdılar. Oysa kalu beladan beri tanışıyorlar. Ciğerlerinin her köşesini biliyorlardı. Bilmiyormuş gibi yaptılar. Halbuki her şey Dolunay berraklığındaydı. Saray koalisyon katırı yerine seçim satırından yanaydı. İstikşafi görüşmeler müsamere kabilindendi. Herkes rolünün hakkını verdi. Seyircilerden bravo repliklerini hiç unutmadılar. Allah için pek de kibardılar diye alkış almayı umdular. ''Ah nasıl geçti habersiz o güzelim haftalar.'' ''Hani patronun yetkisi olsa oyunu uzatırdı lakin falda ayrılık çıkmıştı.'' ''İki fidan şanlı şöhretli bir düğün yapmayı isterlerdi elbet.'' Gerçi biri davulu zurnalı, dört başı mamur bir reform düğünü arzularken, diğeri icraat yapmamak üzerine kurulu üç aylık kıtırık hükümet nikahını tercih etmişti. Ama olsun artık ne fark ederdi ki? Her keşler tanıktı, kaçmamışlardı işte görevden, birbirlerine tahammül etme üstün fedakarlığını göstermişlerdi. Düşünün bir kez, müstakbel eşlerini suçlamadan, burnuna bir yumruk indirmeden, ayağına çelme takmadan bunca zamanı geçirmek ne demekti? Demokrasi tarihimizde nerede görülmüş bu yoğurdun bolluğu? Şimdi liderlerin oturup kendilerine bir teşekkür mektubu yazmaları lazım. Hani Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Profesör Hasan Yener, konservatuvarın mezuniyet töreni kapsamında sahneye taşıdığı eser için kendi zatı ailesine şükranlarını bildirmişti ya, işte onun gibi. Misal, Sayın Ahmet Davutoğlu bu istikşafi sahneyi rakibinizle birlikte onurlandırırken reise direnme basiretsizliği göstermediğiniz, CHP heyetine nezaketle davranıp tavşan kanı çayların yanında çıtır kurabiyeleri eksik etmediğiniz, ne üdüğü belirsiz maceralara girmeyip rulette şansınızı bir kere daha denemeyi seçtiğiniz için size teşekkürü borç bilirim. İmza Ahmet Davutoğlu Veya şöyle Sayın Kılıçdaroğlu, göle maya çalışınızdaki samimiyet her türlü takdirin üstündedir. Güzel gönlünüzden geçen ya tutarsa dileği Nasreddin Hoca'nın ruhunu muazzez eylemiştir. Cömert tebessümünüz ve ilkelerinizden taviz vermediğiniz için teşekkür eder, erken seçimde sükunetler dilerim. İmza Kemal Kılıçdaroğlu Görüşleri örtüşmedi diye intihara tevessül edecek değiller. Dolayısıyla bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin şarkısını söyleyemeyecekler. Ölümün dışındaki tek ihtimal erken seçim. Başbakan resmen söyledi, meclis bu kararı almazsa Cumhurbaşkanı durumun icabına bakacaktı. 18 milletvekillik eksiklerini milletin tamamlayacağını varsayıyordu. Ah ne yazık, diğerlerinin hiç böyle bir şansları yoktu. Evet, gündemde şehitler meselesi var ama nihayetinde aziz vatanın bütün kareleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, memleketin her köşesi bilfiil fiil işgal edilmiş değildi ya. Ha, şu esveli safilin, yani paralel terelellilerle teşrik mesai eğleyen teröristler sayılmazsa tabii. Tam bu noktada zuhur eden şu dehşetli soru devletlulara tiz sorula. Ne olacak şimdi? Kılıçdaroğlu, başbakanın hükümeti kurma görevini iade etmemesi ahlaki değil dediğine göre, müsamere dostluğu mezara kadar sürmeyecek değil mi? Hani ufukta seçim var ya, dilleriniz birbirinize karşı yeniden uzayacak, ses tonunuz yükselecek mi diye ahali merak buyurmakta. Harbiden söyleyin, magazin dünyasının çiftleri gibi eski defterleri açıp, kirli şamaşırları makineden çıkarıp pazara salacak mısınız? Gel vatandaş gel. Batık geminin malları burada. Malum Cumhurbaşkanı muhtarlardan muhbirlik istediği son nutkunda erken seçim gongunu vurmuştu. Dan. Hedefinde yalnızca HDP'ler vardı. CHP ve MHP'ye ilişmedi. Bu eğer sürdürülebilir bir kalkınma modeli ise sarayın yeniden miting meydanlarına çıkmasına da gerek kalmaz. Ne güzel. O uçaktan in, ötekine bin. Anadolu'nun taşlı, tozlu yollarında Boş yere yorulmaz artık. Tabiatıyla sarayda başka fırsatlar ihdas edilir. Muhtarlar yerine kaymakamlar, valiler, büyükelçiler, esnaf ve sanatkarlarla minimum şarkıcı türkücüler toplanır. İrade-i cüz'iye beyan edilirken, 17-25 Aralık darbe girişimiyle seni başkan yaptırmayacağız gibi yaraların sargıları özenle açılıp milletten bu uf olan yerlere merhem sürmesi istenir. Gerçi bu milletin pusulası şaşmıştır, sağını solunu bulamayabilir. Misal, men yine dört cihetli bir meclis istirem diye tutturabilir. Bu durumda yeni bir koalisyon kabusuna karşı sadece HDP ile uğraşmak sadri şifa olmayacaktır. El mecbur MHP pastasına bıçak vurmak icap eder. Sonuç olarak 45. günden sonra üsluplar bilmecburiye sertleşecektir. Çünkü fırkalarımızın repertuarlarında rakipleri kötülemeden kendilerini beğendirme becerisi bulunmamakta. Vermemiş Mabut neylesin Sultan Mahmut. Tabii bu arada kimse şehitlerin ''Ayıptır, günahtır, zulümdür yaptığınız, biz ölüyoruz, siz maddi manevi varidatınızı sandıklara saçıyorsunuz.'' dediğini duymayacak. Bahçeli, çözüm sürecinin buzdolabına konulmasıyla da, silahların gömülmesiyle de yetinmiyor. Buzdolabı ümitleri taze tutar, toprağınsa, betonlansa bile bağrı yarılabilir. Dolayısıyla teröristlerin siyasi kanadı sempatizanlarıyla beraber ya kollarını kırıp ellerini kesmeli, ya da en iyisi yakıp küllerini yele vermeli. Ancak o zaman bahar gelir memleketi. Cumhurbaşkanının dediği gibi şehit kanları madem ki bu topraklardaki varlığımızı mühürlüyor, madem ki ülkesi için canını verecek milyonlar sırada rap rap bekliyor, partisinin sesi bahçeliden daha gör çıkmalı, meydanı ona bırakamazlar. Asla ve kat ağa. CHP'nin sesi de HDP'den daha yüksek olmak zorunda. Niye barış havariliğini onlara bıraksınlar ki? Seçim sahnesi açılınca AKP-CHP söz düellosu başlayacağına göre koalisyon görüşmeleri demokrasi kültürümüze bir katkı sağladığı masalı maalesef çöpe gidecek. Ziyanı yok. Gerektiğinde çöpten çıkarılır, Sahifeleri itina itinayla temizlenir, yeniden okunabilir ve dinlenilebilir. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan, aman Adanalı... Canım Adanalı, diyor Nuriye Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.